Kime tabeahu bi istan ila yametki? Ama sallallahu aleyhi ve sallam. Şerl umur muhtesatı ha. Ve kulla Ve kulla bidatin Ve kulla dalalatin vesahib ha fi Ve bi sənəd müttəfıl sallallahu aleyhi ve inne iblis seyyeb asu ashadde ashabihi ve akwa ashabihi ila men yasta'ul ma'rufa fi malihi sadaka rasulullah فيما قال aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi lütfu ihsanı ikramı iltifi üzerinize olsun Rabbimiz taala dünya ve ahiretin hayırlarına cümlemize cümlemize nail eileyip dünyanın ve ahiretin her çeşit işerlerinden tehlikelerinden bizleri hüs'e himayesinde hüs'e eylesin. Selamette eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinden bir miktar hazır şurada toplanmış iken bu mübarek cuma akşamında bir nebze okuyalım. Okunmasına geçmeden önce cuma günleri Gelirler de dua beklerler, boyunları bükük. Bütün geçmişlerimizin ruhları için ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine bir acizane, lacizane hediyemiz olsun diye ve onun cümle alinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ve mukarrabinin ruhlarına hediye olsun diye ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turuk-ı Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhuna hediye olsun diye, kendisinden feyze aldığımız Mehmet Said Kotko hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu okuduğumuz hadisleri bize kadar nakletmiş olan ravilerin, hadis alimlerinin ruhlarına hediye olsun diye, şu de sıhhat ve afiyetle oturup huzur ve esenlik içinde bu hadisleri mütalaa edebiliyoruz. Bu beldeleri Allah Allah diye diye canlarını mallarını ortaya koyup cihat aşkıyla buralara gelip fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye. içinde sıcacık oturup da bu hadisleri dinlediğimiz şu mekanları yaptırmış olan, yapılmasına koşuşturmuş olan ashab Hayratu Hayrat Hasenat'ın ruhlarına hediye olsun diye beldemizin medarı iftiharı evliya Allah'ın ve meşhurları Hacı Bayramı Veli'nin Taceddin Sultan'ın ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından şuraya cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram olsun diye biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp sevdiği amelleri işleyip huzuru izzetine sevdiği razı olduğu yüzü ak anlı açık kullar olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Okuduğumuz ilk hadisi şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a da sevaya edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnne İblis eyyeb asu'eşet te ashabehi ve akwa ashabehi ila men yasta'ul ma'rufe fi malihi." İblis şeytan, büyük şeytan en güçlü, kuvvetli arkadaşlarını, en şiddetlilerini, şeytanlıkta en ileri derecede olanlarını malıyla hayratu hasenat yapan kimselere gönderir. Malıyla. Hayratu hasenat yapan kimselere gönderir. O hayrı engellemek için. Korkutmak için. Ya sen bu hayrı niye yapıyorsun? Tabi bu hadis-i yok bu ibareler de. Başka yerlerden okumuşuz biliyoruz ki şeytan kendi kulak veren, kendisinin dostu olan, şeytanın ehli olan insanları korkutur. Der ki bak bu hayır yapma sakın ha. Bu hayır yapma parasız kalırsın. Aç kalırsın açık kalırsın. Sakın ha verme kendi alın, yanında dursun. Ne diye kendin kazandın ne diye veriyorsun? Yani çeşitli yollardan artık şeytanlık hünerinin gerektirdiği çeşitli mantıkları ileri sürerek onun hayır yapmasını engellemeye çalışır. Muhterem kardeşlerim mal canın yungasıdır demişler biliyorsunuz. Yani insanın canı gider gibi olur. Cebinden birazcık 100 lirası düşse bir yere efendim o gün akşama kadar keyfi kaçar. Para para kıymetli gelir insana. Önemlidir ve her türlü hayır da parayla yapılıyor. Keşke hemen parasız olsa ama illa hayır sahiplerinin cömertle gibin <gülüyor> kesesinden çıkacak hayır parasına bağlıdır camilerin yapılması, zenginin kesesinden çıkacak hayırlara bağlıdır. Efendim, cihadın yapılması, zenginin kesesinden çıkacak hayırlara bağlıdır. Şerlerin engellenmesi, hayırların icrası hep o paraya bağlıdır. Yani para bir vasıta olmuş oluyor. İnsanlar arasında 70'lere kıymet olmuş oluyor. İnsan ne yapabiliyor. Müslüman onun için bu paranın ehemmiyetini bilecek. Ehemmiyetini bilecek. Ve onu helalinden kazanmaya çalışacak. Helalinden kazanmaya çalışacak. Niyeti Yarabbi ben şu parayı kazanayım kimseye muhtaç olmayayım. Kimsenin hakkını üzerine geçirmeyeyim. Merde namerde muhtaç olmayayım. Çoluk çocuğuma başkasına el açtırmayayım. Efendim kazandığım parayı da helalinden kazandıktan sonra hayrat hasenat yapayım da ördükten sonra da arkamdan hayırlarım çalışsın, işlesin diye böyle çalışacak. Bu niyetle gayret eden, iş yapan, çalışan kimse Allah'ın sevgili kuludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilmiştir ki El-Kasibu Habibullah Yani kes bu ticaret, çalışma ve Efendim para kazanma işine koşturan kimse Allah'ın sevgili kuldur. Çünkü iyi niyetle. Bak ne kadar güzel duygularla Hem kazanayım diyor, hem de başkasına yardım yapayım diye iyi niyetle şey yapıyor. Onun için dinimizde ticaret meşrudur. Peygamber Efendimizin de mesleğidir. Efendimiz de ticaret için kervanlarla Şam'a gitti geldi biliyorsunuz. Kendisi de ticareti teşvik etmiştir. Efendim tüccarın kazancının helal olduğunu belirtmiştir. Kazanacağız. Ama bu kazandığımız paranın esiri olmayacağız. Dünyalığın içinde yüzsek bu dünyalık içinde boğulmayacağız. Dünyalığı bir denize benzetelim. Su. Tamam. Bizim gönül gemimiz bu suyun üstünde yüzüyor. Ama dünyalık bu gönlün içine girdi mi batar gemi. Su girdi mi? Nasıl dibi boyuyor Gönlümüze girmeyecek. Bu dünya nedir? Bu dünyanın içindeki nedir? Bu para nedir? nedir? Bu pul nedir? Rabi'ye adeviye bir eline bir dinar almış, bir eline bir dinar sımsıkı kapatmış avucunu böyle gidiyorken Hasan-ı Basri Hazretleri görmüş tanışıyorlar da, latife de yapıyorlar birbirlerine, demiş ki ey cennet hatunu nereye gidiyorsun böyle yumruklarını sıkmışsın demiş ki ya Hasan elime iki tane dinar geçti, dirhem geçti, bunları demiş birbirine yan yana getirsen fitne kararlaştırır bunlar, fitne yaparlar onun için onu ondan ayırdım, onu ondan ayırdım vermeye gidiyorum ki bir araya gelmesinler fitne hazırlamasınlar diye yani bu dünya malından çok kavgalar olur. Kardeşler darılır birbirine. Efendim insanlar birbirlerini aldatır, hile ederler, yalan, dolan vesaire vesaire vesaire. Hep bu para hırsından, maddiyat hırsından oluyor. Gönlümüze hırsı girmeyecek. Bunu iyi niyetle kazanacağız, iyi niyetle de vermesini bileceğiz. Ve her türlü hayır da ondan oluyor. Bak şimdi şu soğuk günde, eğer şurası kaloriterli olmasaydı. Sağlam bir yer olmasaydı biz bu cuma akşamında burada toplanır mıydık? Hatim indirebilir miydik? Herkes evinde sıcak yerinde dururdu. Yani sokağa çıkmaya çekinirdi ama yapılınca gelinip oturulabiliyor. Allah razı olsun deniliyor. Hep paraya bakıyor. Onun için bunu kim yapacak? Sen, ben, o herkes yapacak. Yani cebinden kazandığından Allah rızası için ayıracak. Ve bu ayırdığı İslam'ın hizmetinde çalışacak bu ayırdığı para. İslam'ın hizmetini görecek. Şimdi bu engellenirse iş yapılmaz. Bizim hasımlarımız olan düşmanlar yurt dışından mali destek alıyorlar. Büyük mali destekler alıyorlar. İsim söylemeye lüzum yok. Filancı yerde bir mektep açmış. Efendim çok böyle şey yetiştiriyor. Kendilerine adam yetiştiriyor. Şu kadar para lazım diye söylediği zaman Amerika'ya filancıya onun istediğinin 10 misli 20 misliyi gönderiyorlar. Harca harcayabildiğin kadar. Türkleri döndür döndürebildiğin kadar. Efendim, aldat aldatabildiğin kadar diye. Evet, Şasirler, müşrikler, efendim, bin düşmanları, bizim düşmanlarımız bu kadar paralarını bizim alentimizde harcarken, biz de harcayacağız. Ama işte bu harcanmasın diye şeytan hayırlı hizmet olduğu için bu önüne dikilir. En kuvvetli adamlarını iyilik yapan insanları vesveselemek için onun yanına gönderir. Mad maddi yardım çok önemlidir. Yani her şey maddi yardım. evet sevmiyoruz, gözükür olsun şu paranın filan ama ama onsuz da olmuyor. Yani ne yapacak olsa onunla oluyor. Onun için e, bu hayır yapmaya dikkat edeceğiz. Şeytanın bu husustaki korkutmasına, hidesine aldırmayacağız. Paramızın bir miktarını ayıracağız. Ne kadar miktarını ayıralım? Zengin için asgari miktarı zekat miktarıdır. Yani paraysa kırkta birdir bir senede. Kazancının kırkta birine hayır vermesidir. Ama bu asgari miktarıdır. İsterse daha çok hayır yapabilir. Yani bu hayırın ölçüsü insanın gönlündeki cömertliktir. Ne kadar yapsın? Kendi ailesinin çoluk çocuğunu muhtaç bırakmamak şartıyla çok yaparsa ecibi çok olur. İyilik yapanlara delalet edin. İyilik yapanlara delalet eden de yapmış gibi ecir alır. Bir fakir görürseniz bir zengine gidin söyleyin kendinizin paranız bile olmasa. Şurada bir hakikaten fakir var, sen halini iyi biliyorum, dürüsttür, namusludur, sen buna yardım et desen, o yardım etse ben para istemiyorum senden. Adresi orada, işte git ona ver, yardım et desen. Onun yaptığı hayırdan sana sevap vardır. Yani onun için hayra delalet edici olun, hayırları teşvik edici olun, hayırları muntazam yapıcı olun. Demek ki şeytan mali bakımdan yardım yapmanın önüne çok çıkıyor. Yani öyle Müslüman'ı cimrilik yapsın da hayır yapmasın diye aldatmaya çok çalışıyormuş. İbadet etmek kolay gelir de insana para vermek zor gelir. Ben şurada 100 rekat namaz kılmaya razıyım, yeter ki para yanımda kalsın. Ama o işte parayla olacak. Onun için hepimiz, hepimiz kendimizi hayır alıştıralım. Hatta çocuklara bile biraz harçlığından Fakir afukaraya vermesini küçükten alıştırmak lazım. Hadi evladım, bak şu çocuğun annesi babası ona hiç çikolata alamıyormuş. Bak yazık, ayakkabısı yırtık, içine efendim çorabı yırtık. Hadi sen paranın birazını da ona götür ver bakalım diye. Çocuğa küçükten merhamet duygusunu, hem cinsine acımak, başkalarının hislerini anlamak ve onlara yardım etmek duygusunu da bir çocuk terbiyesi metodu olarak bunları da yapmalıyız yani. Kendin yapacağın parayı biraz çocuğa verip, hadi götür evladım, ver şunu bakalım. Bak nasıl sevindi, gördün mü? Sen de işte büyünce böyle sevindir inşallah diye. Onlara da hayrı öğretelim. İkinci hadisi şerif. İnne ibni sellemma vea ademe ecvefe kale ve izzetike la akhrucu min cevfihi ma dâme fihi. Fihi ruhu. Fekale Allahu Azze ve Celle ve izzeti la ahulu beynehu ve beyne tevbeti ma ruhu fihi. Bu hadis-i şerifte de peygamber efendimiz buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman işte bu şekliyle yarattığı zaman işte karnı var, göğsü var, boş yani içi. içi kovuk insan onun yaratışı, dolu değil yani sımsıkı, yastık gibi tepilmiş değil içi boş, onun içini boş görünce dedi ki senin izzetine and olsun ki ya Rabbi ben bunun içine girdim Çıkmayacağım. İçinde ruh olduğu müddetçe ben de bunun içinde olacağım. Demek ki bu sözün esrarı ne ise bu hadis şerifin esrarı insanoğlunun içinde şeytan var. Bulmuş kovuğu deliği, girmiş şeytan var. Girmeyeceğim, girdim çıkmayacağım demiş. Allahü Teala Hazretleri de buyurmuş ki ve izzeti, izzetim ve celalim hakkı için izzetime and olsun ki onunla tevbesi arasında bir mani koymayacağım. Ruh içinde bulunduğu müddetçe. Yani sen istediği kadar içinde ol, istediğin kadar onu aldatmaya çalış, ben de onun sağ olduğu müddetçe, ruhu bedeninde bulunduğu müddetçe, tevbe ile arasına bir mani koymayacağım. Yani terbiye ederse tevbesini kabul edecek. Demek ki, tabi bu esrarlı bir şey. Bu o aleme ait bir şey değil. Ta hılkatin başlangıcı zamanına ait bir hadiseyi Efendimiz Allah'ın bildirmesiyle bize nakletmiş oluyor. Demek ki insanoğlunun içinde bir varlık var ki bu insanı aldatıyor şeytan ve onun zürriyeti. İnsanoğlunun vücudunun içinde kanın damarlarda dolaştığı gibi dolaşabilir. İnsana nasıl zarar verir? İnsana sadece fikrini çelmek suretiyle vesvese vermek suretiyle zarar verir şeytan. Yani doğrudan doğruya bir yerine bir şey yapamaz yani. yani bir kolunu kıramaz, gözünü çıkartamaz, kulak patlatamaz. Hani böyle bir zarar veremez doğrudan doğruya. Sadece aklına vesvese verir, fikir verir. İnsanın gönlüne hortumunu sokar, vesvese verir boyuna. Şimdi içimizde böyle bir yabancı varlık var, bizden değil Allah'ın rızasına uygun olmayan şeyleri bize söylüyor, bunu bileceğiz. Bu aşikar bir düşmandır. Bunu tanıyan tanır, manevi bakımdan gören görür. Gördüğü zaman tüyleri diken diken olur suretinin çirkinliğinden. Bilmeyen, görmeyen de hadis-i şeriflerden huyunu bilir. Peygamber Efendimizin tarif etmesiyle büyük tabi Peygamber Efendimiz muhbir-i sadık ve çok büyük her şeyi bilen bir zatidir. Allahu Teala Hazretleri her şeyi ona öğretmiş olduğu için ümmetine talim eylesin diye o bildirdi biliriz. Bilen bilir. Manevi bakımdan gözünün perdesi açılanlar da bazı şeylerine. Kitaplarda okuyoruz, bazı şeyleri biliyorlar, görüyorlar, bununla mücadeleleri oluyor. Bu böyle içimizde bir varlık var. İman edene zarar veremez. Nasıl iman edene? Hepimiz müminiz. Kuvvetli iman edene. Yani Allah'ın varlığını, birliğini sağlam bir şekilde anlamış, kavramış olup da Allah'a hakkıyla tevekkül edenlere bir zarar veremez. Rabbim bana kafidir. O bana yardım ederse kimse bana zarar veremez. Rabbim beni efendim e, bir hayra erdirecekse hiçbir kimse o hayrı engelleyemez. Ben ona tevekkül ettim. O ne iyi vekildir. Hasbunallahu nimel vekil. Tevekkü el Allah diyen ve bunu sözde bırakmayıp da hissiyat olarak da Allah'a dayanmayı sağlam yapan kimseye şeytanın zararı yoktur. Ayette sabit. Şeytanın zararı yoktur. Sonra besmeleyle efendim yapılan işe müdahalesi olmaz. Sonra abdestli olan kimseye, kimseye zararı yoktur. Deneyin bir abdestli olduğunuz zaman, bir abdestli olmadığınız zaman, abdestsizken böyle bayağı insanı sarsar. Bayağı yere çalacak gibi vesvesesi şey yapar. Ama abdestli olduğu zaman şey yapamaz. Yani tesir edemez. Onun için büyüklerimiz demişler ki abdestli gezin. Yaptığınız işi besmele çekerek yapın. Şeytandan şey yapın. Peygamber Efendimiz birkaç kimseyle beraber bulunuyordu. Bunlar yemek yerken, ortasında Bismillahirrahmanirrahim dedi bir tanesi. O zaman Efendimiz güldü. Niye güldüğünü şöyle izah etti. Sen besmelesiz yemeye başladığın için şeytan senin yemeğine ortak oldu. Besmeleyi çekince yediklerini çıkarttı dedi. Yani şeytan insanın yiyeceğine ortak olur. Hatta Allah saklasın, Allah etmesin. Hadis-i şerifle sabit efendim hanımına ortak olur, çocuklarına ortak olur. Allah etmesin. Allah korusun. Onun için her şeyi besmeleyle, abdestle, şeyle yapın diye efendimizin hadisleri var. Yani bunlar bunlar elle tutulur şeyler değil. Ancak ileri insanlar anlayabiliyor veya hadisten anlıyoruz. Şimdi bildik ki Allahu Teala Hazretleri evet ona o imtihan dünyası olduğu için bu dünya bir fırsat vermiş. Şeytan insana etrafında dolaşıyor, zarar vermeye çalışıyor. Allah fırsat vermeseydi ve yapamazdı bunu. Allah bu dünya imtihan dünyası olduğu için Celle Celaluhu hikmetinden sual olmaz. Şeytana bir fırsat vermiş. Hadi bakalım seni aldatmaya uğraş. Ben de kullarımı bir deneyeyim bakalım şeytana mı uyacaklar? Yoksa benim Resulümün yoluna mı uyacaklar? Benim buyurumu mu tutacaklar? Şeytanın kışkırtmasına uyup da nefsin yoluna mı gidecekler diye. İmtihan dünyası olduğu için ona fırsat vermiş. Yoksa onun bir, kendi başına bir şey yapacağı yok. Mümkün değil bir şey yapması. Ama fırsat vermiş Allah. Böyle bir düşman olduğunu bileceğiz, kendimizi kontrol etmeyi öğreneceğiz. İçimize, aklımıza gelen şeyleri kontrol etmeyi öğreneceğiz. Kontrol etmesek ne olur? Sen kontrol etmezsen bıçağı çekersin, arkadaşını bıçaklarsın, efendim elini uzatırsın başkasının kasasından para alırsın, efendim harama bakarsın. Her şeyi o şeytan kışkırtır. Aklına getirir, yapar. Yaptırtır insana. Onun için e, uyanık bulunmak icap eder. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu dünyada şeytan da benim karşımda büyük bir düşmandır aşikar bir düşmandır aman ona dikkat edeyim diye devamlı uyanık olacaksın. Birisi içinden sana fıs fıs fıs bir ses bir şey söyledi. Şu karşımdaki adamın kafasını al şunu işte bak hazır karşında duruyor hiç kimse de görmüyor bak etrafında kimse yok hayır. O öyle o taraftan aldatır melun. Bir taraftan aldatır bir taraftan da ucunu çıkartır yani saklattırmaz gene rezil rüsva eder insanı bir taraftan da gene meydana çıkar iş onun için şeytanın hilelerine karşı uyanık olun Allahu Teala Hazretleri cümlemizi maddi ve manevi görünen görünmeyen her çeşit düşmandan koruduğu gibi şeytanın şerrinden de hıfz Allah'a sığınırız onun görünmeyen vesveselerinden efendim e, içimize efendim ilka ettiği hemezattan Allah'a sığınırız bizleri hıfz 3. hadis-i şerif hatta 4.sü de Yine şeytanla ilgili devam edelim. Üçüncü hadis şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz: İnne iblis elahi kurtumun ke kurtumul kalbi va aldu uhu ala kalbi bne ademe yüzekir uhu şehvat ve lezzat ve yetti kurtumul kalbi fi abd ve en yahdurun semi'ul alim hem sel hortume <gülüyor> ankalli bu hadis-i şerif Muazzeb-i Cebel'den rivayet edilmiş Peygamber Efendimiz buyuruyor ki muhakkak ki İblis Zennem bu mahlukun hortumu vardır burnu vardır yani hortum dediği böyle bizim destek hortum gibi değil sivri bir burnu vardır kehortumul kelbi köpeğin burnu gibi sivri böyle uzun bir burnu vardır şeytanın vadohu ala kalb ibn ademe onu oğlunun gönlüne koyar kalbine koyar bu, bu şey sokar kalbine gönlüne koyar oğlunun. neden yezekiru huşehavati vel lezzat ona şehvetleri bak şu lezzet var bak şu var bak bu rezalet var ne güzel bak diye bize süsler yani günahları süsleyerek ona hatırlatır ve ye ki bil vesveseti ve vesvese sokar kalbine tereddüt ettirir, şu şöyle mi ki, bu böyle mi ki abdestin var mı ki, yok mu ki Filen yani her şeyde zihnini bulandırır, vesveseye düşürür ee, ala kalbihi, kalbine vesveseyi düşürür <gülüyor> Rabbinde bile tereddüde düşürür düşürmek için Rabbuna imanda bile onun imanını sarsmak için şey yapar. Öyle der, böyle der. Yani çeşitli laflar söyler, tereddüde düşürüp imanını almak için elinden. Kul ne yapacak bu durumda? Efendimiz diyor ki, ''Fe izâ kâlel Kul şu duayı okuduğu zaman hortuma ankalbi, anil kalbi'' e, Bu duayı, şimdi söyleyeceğim duayı okuduğu zaman hortumunu, burnunu şeyden çeker, insanın gönlünden çeker. Yani o vesveseyi veremez olur. Neymiş bu güzel dua? "Euz bil Allahi semi il alim, mine racim." Racim olan şeytandan, semi ve alim olan Allah'a sığınırım. Semi her şeyi duyan, alim her şeyi bilen, racim taşlanmış şeytan, taşlanmış, kovulmuş şeytandan her şeyi bilen, her şeyi işiten Rabbıma sığınırım. Ve "Euz bil en yahdurun" ve yine Allah'a o şeytanların bana gelmesinden sığınırım, Etrafıma üşüşmesinden sığınırım. İnna Allaha huve semiul alim. Allahu Teala Hazretleri her şeyi işiten ve her şeyi bilen bilendir diye. Yani benim bu duamı da işitir. Evet. Elbette bana yardım eder diye böyle bu duayı okuduğu zaman hortumunu çeker. Demek ki biz böyle vesvese anında bu duayı yazalım, okuyalım. Evuzu billahi semiul alim mineşşeytanir racim. Euz e billahi en yahdurun. İnnellahi huves semiul alim. 3 küçük cümledik. Euz billahi semiul alimineş şeytanir racim ve euz billahi en yahdurun. İnnellahi huves semiul alim. 3. 4. hadis-i şerif yine iblisle ilgili. İnne İblisül mel'un yehtubu şeyatinehu fe yekulu billahmi bil ve bi kulli müskirin ve bi nisay. Fe inni lem ecit Cimâ eşşerri illa fiha. Şeytan, mel'un şeytan. İnne iblisen mel'un. Mel'un olan iblis diyor Peygamber Efendimiz. Yahtubu <gülüyor> şeyatînahu. Kendi şeytanlarını toplar da onlara hitap eder. Fe der ki, aleyküm billahmi. Aman ete. Ete. Ve bir küllü her çeşit içkiye, ve bin nisai ve kadına itina edin. Yani bunlar onun vasıtası olmuş oluyor. Et, her çeşit meşhur içki, sarhoş edici içki ve kadınlar. Aman bunları kullanın, bu aletlerden istifade edin, aman bunlara itina edin der. Şeytanlarına hitap edip böyle der. Sonra izah olarak da der ki, فَاِنِّي لَمْ اَجِدْ جِمَٓاءَ الشَّرِّ illa fiha. Çünkü ben her şeyi denedim, tasarladım, inceledim de, Şerleri bunlar kadar üzerinde toplayan başka şey görmedim. Yani şerler bunlar vasıtasıyla sağlanıyor. Şimdi et demişim. Eti ta tavsiye ederim. Tıbben biliyoruz ki et kuvvetli bir gıdadır. Yani bu kuvvetli gıdayı yediğinizde... Yani diyelim ki yumurta. Teşvik edici bir tesire sahiptir. Et çok teşvik edici, nefsini kabartıcı bir tesire sahiptir. Bu bazı gıdalarda böyle bir tesir yoktur yani. ...gıdaların içindeki malzemenin insan üzerindeki tesiri. Yani tecrübeyle sabittir tıbben bilinen şey. Böyle. O zaman insanda böyle bir ele avuca sığmaz bir hal olur. Bir. Ve bir kül evet, evet, bir müskinin. Değilimizi güzel anlatmıştır, yarım anlatmamıştır. Tamamını güzelce, eksiksiz anlatmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki... ...yani adı ne olursa olsun, hangi malzemeden yapılırsa yapılsın... İçildiği zaman insana sarhoşluk veren her şey şeydir, içkidir. Yani yasak olan, haram olan içki illa şarap değildir. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu sarhoş edici içki arpadan yapılabilir. Hurmadan yapılabilir. Hatta baldan yapılabilir efendim, buğdaydan yapılabilir. Hadiste geçiyor. Hakikaten balı sulandırın, şerbet yapın. 10-15 gün bekletin belki bir bilmiyorum yani hiç yapmadım da rastlamadım da, baldan da şey olurmuş. Yani böyle bir baldan da bir e, fışkırıp o da bir sarhoş edici şey olurmuş. Hurma mesela, güzel, mübarek bir gıda, onu da ıslah, onu da bırak suya, bir zaman sonra o da fışkırır, o da alkolleniyor. Arpa da, buğday da, hepsi olur. Şeyi önemli değil, üzümden olma mecburiyeti yok. İlle şarap olmasının adı, adının şarap olması da değil. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, ahir zamanda benim ümmetim Şarabı başka atlar koyup koyup da gene içecekler. Adı önemli değil. Yani hadisten çıkartıyoruz. Dinimiz söylüyor ki önerileri var ki tozunu kokladığı zaman sarhoş ediyor. Tamam farkı yok. Sigarenin içine konulduğu zaman, dumanlı çekildiği zaman sarhoş ediyor. Farkı yoktur. Yani hadiste illa içki denmiş diye bardağı konulan içki sanılmasın. İnsanın aklını alıp sarhoş eden her şey onlar içki grubuna dahildir. Hatta Yemen'den birileri geldiler ve sordular şu da içkiden sayılır mı? İçtiğiniz zaman sarhoş ediyor mu dedi. Ediyor, o zaman o da, o da şarap grubuna dahildir dedi. Akıl gitti mi? Akıl gitti mi insan zaten alt şuuruna birikmiş olan şeyleri yapar. Bu bir de. Bir de buna ilave olarak bir şey daha var. İçkinin kendisinde de nefsi kapartan bir hasta var. Yani içki içtiği zaman insan bir canlanma geliyor, bir yanakları kızarıyor filan böyle bir yani, ele avuca sığmaz, yaramaz bir insan oluyor yani. Bir de o tarafı var. Yani şey gibi, et gibi. içkide de öyle bir taraf var. Şeytan o zaman tabii o azgınlıkla ona, o sarhoşlukla her şeyi yaptırtır gene. Her türlü haltı, kabahati işlettirir. Bir de kadınlar. Tabii burada kadınlar demiş ama erkeklere göre kadınlardır, kadınlara göre de erkeklerdir. Yani Allahu Teala Hazretleri insanoğlunun içine bazı duygular koymuştur ki evlensinler, çocuk çocuklar olsun, nesilleri devam etsin diye. Bu işin konuluş sebebi çocuk çocuğun olması, bakılması, büyütülmesi, yuvanın neslin devam etmesi içindir. Bunun kötüye kullanılması da efendim Allah'ın yasak ettiği yerlerde zina vesaire yoluyla kullanılmasıdır. Şimdi bu duygu insanın içinde çok kuvvetlidir. Çünkü evlat yetiştirmek kolay değildir. Küçük çocuk, yaramaz, ağlar, gece durmaz, altını kirletir, çiş yapar, kaka yapar, yıkayacaksın, besleyeceksin, hasta olur, kaç senede adam olacak diye peşinden koşarsın. Kimse bakmazdı çocuğuna. Allah annenin gönlüne kendi rahim sıfatından, rahmet sıfatından bir anne sevgisi dermiştir. Çünkü evlat yetiştirmek kolay değildir. Küçük çocuk, yaramaz,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 Bunun, bunun gibi erkekte kadına karşı, kadında da erkeğe karşı bir meyil ve mahabbet haz yaratmıştır. Bu da normaldir. Yani böyle bir duyguyu Allahu Teala Hazretleri bu insanoğluna oluna ihsan etmiştir. Bu da bir duygudur. Kabahat değildir, kusur değildir, günah değildir. Peygamberler de evlenmişlerdir. Ama yolu yolu tarif etmiştir Peygamber şey dinimiz Allahu Teala Hazretleri. Meşru yoldan evleneceksin. Şahitli ispatlı olacak. Gizli kapaklı olmayacak. Efendim nikah yoluyla olacak, zina yoluyla olmayacak diye bunun yolunun yöntemini tarif etmiştik Bu yolda sevaptır hatta Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bazı insan vardır ki bu duygular kuvvetli ise sünnetten ötürü farzdır ona. Çünkü evlenmezse kabaat yapmak tarafına kayacak. Ha, o adama farz olur. Evlenmediği takdirde sabre insana evlenmek farz olur. Öyle evlenmek herkese sünnetidir. Yerine göre. Evlendiği zaman. Efendim hanımıyla, beyiyle olan yaşayışı sevap olur. Hadis-i şeriflerde böyle bildirilmiştir. Bu işin normal tarafı. Ama bu duygu, kuvvetli duygu insanları çok yere günahlara iter. İşte bu da sakın olacak taraf. Yani kuvvetli bir duygu var. Bu neye benzer? Mesela insan, Allah karnına bir iştah koymuştur. Yani 3-5 saat bu karnı boş bıraktığınız zil çalmaya başlar, canı yemek ister. Neden koymuştur Allah bu arzuyu insanın midesine, karnına? Bu beden beslensin diye. Bu beden beslenmezse ayakta duramaz, zayıflar ölür diye. Allah insanın içine bir iştaha koymuştur. Canı çeker, eyvah karnım acıktı, kurtlar gibi acıktım, on tane ekmek olsa yiyeceğim, bir kazan pilav olsa bitiririm filan bir iştaha. Neden? İşte onunla arar o gıdayı, bu şey ayakta durur, beden ayakta durur. Peki senin canın senin canın yemek istiyor diye, midem gurul gurul ötüyor diye Gidip bir yerden hırsızlık yapabilir misin? Yapamazsın. Başkasının malını aşırabilir misin? Aşıramazsın. Efendim elmasını, armudunu, eriğini koparıp alabilir, yiyemir, yiyebilir misin? Yiyemezsin. Orası gayrimeşhur. Çalış, çabala, kazan, ye. Yani yemek normal ama haramdan almak yasak. Evlilik de böyle. Yani normal yolu var, yasak tarafı var. O duygu insana evlat yetiştirsin diye Allah tarafından verilmiş. Bu duygu insana beden ayakta dursun diye Allah tarafından verilmiş. Yani bu insan makinesi çok güzel bir makinedir. Allah çok güzel yaratmıştır. Her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Ama insanlar bozuyorlar. Ters istikamette kullanıyorlar. Ters istikamette. Allah bu gözü insana vermiştir. Allah'ın varlığı da etsin. Allah'a güzel kulluk etsin. İbreti alsın. Efendim Kur'an okusun. Allah'ın ayetlerini temaşa edesin diye. Harama baksın diye değildir bu göz. Harama baktığı zaman yasaktır. Allah insana bu dili vermiştir. Meramını başkasına anlatsın, hayır söylesin, emr-i maruf, nehy-i münker yapsın, diliyle cihad etsin gibi şeyler meşru tarafıdır. Yalan söylemek için verilmemiştir bu dil. Onlar ters tarafı kullanışıdır. Yani bir helal kullanış var azalarda, bir harama kullanış var. Biz helale kullanmaya çok ihtimam edeceğiz, harama kullanmaktan kaçınacağız. Şeytan da tabi bizi aldatan profesyonel bir düşman olduğu için incelemiş incelemiş insanlara en çok zarar veren şeyleri hiç bunlardan daha kuvvetli olarak şeyleri üzerinde toplayan bir şey bulamamış. En çok bunlarda toplu olarak bulmuş. Et, içki ve kadın. Tabi üçü de güzel. Et niye? Oh kızardım herkesin çok hoşuna gider. Böyle kokusu insanı yoldan çevirttirir. Kebap kokusu. Bir hoşuna gider herkesin. Yendiği zaman da güç kuvvet verir. Ve nefsini kabartır. İçki de öyledir. Ötekisi de öyledir. Allah bizi duygularımızın eseri olup da kendisine asi olma yoluna kayanlardan etmesin. Şimdi bunlara hakim olmayı öğrenenlerden kendisini tutanlardan eylesin. Allah, Allah rızası için bir duygusunu frenleyen insana çok büyük mükafatlar verir. Kat kat hayırlısını verir. Bakın ibret alın ki Kur'an'dan bir hikayeden Yusuf Aleyhisselam ile Zeliha valide arasındaki hikaye Yusuf suresinde anlatılmıştır. Yusuf Aleyhisselam bir köle olarak satıldı Mısır'a. Sa onu alan Mısır'ın azizi yani asillerden sarayla ilgisi olan bir şahıs eline getirdi. Bunu çocuk edinelim Bak bu güzel bir çocuk. Bak dedi hanımına. Ama Yusuf Aleyhisselam dillere destan bir öyle müstesna güzelliğe sahip bir kimse oldu ki tariflere sığmaz. E, bir kötü yola e, gitme durumu çıktı ortaya. Yusuf Aleyhisselam dedi ki ben hapse girmeye razıyım kötü yola gitme. Ha, hapse deriz. Ne yaparsanız yapın. Hapsetseniz de harama sapmam dedi. Allah güzel yaratmış. Huyunu da güzel yaratmış. Bedenini de güzel yaratmış. Bedenen dünyanın en güzel insanlarından biri, huyu da sağlam. Hapse girelim dedi. Cihan yok ama harama kuşak çözmedi. Sonra Allah gene seneler geçti arada. Kaç sene hapiste kaldı? Ondan sonra gene evlenmelerini nasip etti. Yusuf ilelha efendim aleyhime selamın e, şeylerini, evlenmelerini nasip etti. Bak haramda helalden oldu. Helal yolla ama haramla olmaması lazım. Yani demek istiyorum ki insan kendisini bir haramdan korudu mu Allah onu daha güzel bir şekilde ya dünyada ya ahirette gene o korunduğu şeyin daha güzeline erdirir. İbret alın demek istiyorum. Yani sen gözünü bir haramdan sakınırsın Şimdi bizim şey var, neyse bir mahallede yaşlı hanım vardı. Öyle diyor, ya diyor bu Müslümanlara diyor hep diyor güzel hanımlar nasip oluyor diyor. Birisine gitmiş de bizim e, fakültedeki bir şey. Ey Allah yani huyuna göre güzel nasip eder. Yani o bakımdan Allah'ın yolundan ayrılmayın. Allah sizi dünyada ahirette memnun eder. İlmel İbrahim hemme en yed ve ala ehli Irak fe erha Allahu ileh la tefal fenni cealtu khaza'ine ilmi fihim ve esken tur rahmete kulubuhum. Bu da Hazreti İbrahim'den bir haber. Efendimiz buyurmuş ki bu rivayete göre İbrahim Aleyhisselam Irak ahalesinin aleyhinde beddua etmek istedi de Allah Teala Hazretleri hayır öyle yapma çünkü ben e, ilmimin hazinelerini onların arasına sakladım ve rahmeti onların kalplerine yerleştirdim diye İbrahim aleyhisselama öyle beddua etmemesin şey yapmış. Malum İbrahim aleyhisselam bu bizim Urfa'nın olduğu yerlerde, Irak'ın olduğu yerlerde, Suriye'nin olduğu yerlerde gezdi. Şeye kadar da Suudi Arabistan'ın olduğu yerlere kadar da gitti kaç defa. Biliyorsunuz oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Mekke'nin olduğu yere yerleştirdi. Yani bu mantıkalar onun cevrengahı olmuştur. Demek ki Allah Teala Hazretleri ona aleyhinde beddua dua ettirtmemiş. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'i Taif'te taşladılar. Kanattılar yani vücudunu. O kendisi beddua etmedi. Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki, Ya Resulallah, Allahu Teala Hazretlerinden geldim vazifeli olarak. İstersen bu şehrin altını üstüne getirmek senin arzuna bağlı. Dedi ki, Hayır, onlar bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar. Onlar, onlar benim kavmindir, bilmiyorlar. Dedi beddua etmedi efendim. Bunların nesillerinden Allah müminler getirecek dedi. Hakikaten bir nesil sonra Taif ahalisinden. Nice İslam'a hizmet eden insanlar geldi. Şefkatinden ve dua etmedi yani efendimiz. İn me'vâbü'l cennetü tahtı'z zılâli's suyûf. Ahmed ibn Hanbelde, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizide, İbn e olan bir Efendim Ebu Musallı eserinden rivayet edilmiş hadis şerif kısa. Malumunuzdur, kulağınıza gelmiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, cennet, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Kılıçların gölgesi altındadır cennet. Tabii burada bir edebi ifade var, Allahu Alem. edebi bir anlatış var kılıçların gölgesindedir. Ne demek? Yani insan kılıcını alır da Allah yolunda dinini yaymak hususunda, Müslümanları korumak hususunda cihad ederse cennete girer demek. Manası odur. Bir hadis-i şerif geçti okuduk ki efendim Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerini sayıyor o hadis-i şerifte. Bir tanesi de taatiyle i suyuf anil cihad. Kıyametin alametlerinden birisi de nedir? Kılıçların cihat etmeyip tatile girmesidir. Cihattan tatile girmesidir. Yani cihadı bırakmasıdır Müslümanların. Müslüman demek ki kıyamet yaklaştığı zamana kadar, huyu bozuluncaya kadar hep doğru yolda cihat edici olacak da <gülüyor> ahir zamanda cihadı terk edecek. O kıyamet alametlerinden biri oluyor. Neden? Yani Müslümanlar Müslümanlığı bilmez durma diyorlar. Vay cahiller vay! Cihadı bile bırakmışlar. Allah yolunda Allah yolunda savaşmayı bile bırakmışlar. Eh! Cehalet yaygın olduğu zaman kıyamet kopar gibi oluyor yani. Peki nasıl cehal edeceğiz? Şimdi burada kılıç demiş. Hepimiz gidelim demir diye birer kılıç yaptıralım. Bu kılıç bir semboldür. Tıpkı şarap bir şey, şarap hani deyince, ister arpadan yapılsın, ister üzümden, ister baldan, ister hurmadan fark etmez dedikçe, isterse toz olsun, isterse bir çeşit bitki olsun fark etmez dedikçe... Yukarıdadır, merdiven yukarıdadır. Tahtını azametle kurulmuştur. Seni ancak belli bir yaklaşırlar, sesini duyabileceğin bir mesafede. Efendim öyle konuşabilirsiniz. Sen nerede? Ona kılıç savurmak nerede? Mümkün değil. Mümkün olmasın. Ama ne? En faziletli cihad oluyor ne? Hak sözü söylemek. Demek ki anlaşıldı ki cihadın çeşitlerinden bir tanesi hak sözü söylemek. Hakkı söylemek istiyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Sizlerle dertleşelim. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Bu derilde Müslüman'ın haksesini söylemekte çok yeri kaldığı kanaatindeyiz. Yani müşahedelerimiz etrafımıza bakıyoruz. Bir kalabalık toplulukta duruyor. Şu kadar şer söyleniyor. Bir tane kalkıp da ben bunlara katılmıyorum. Bu yanlıştır demiyor. Veyahut bir tanesi kalksa da bu bak böyle doğru olmadı bilmem ne filan ona destekçi olmuyor. Böyle şey olmaz. Hakkı söylemesi gerektiği zaman İnsanın hakkı söylememesi onu şeytan mertebesine indirir. Efendim e, hakkı söyleyecek yerde söylemeyen dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendim. Hakkı söyleyeceğiz. Hakkı yumuşak yumuşak, tatlı tatlı, milayim milayim. Efendim mantık mantık. Sen tutuyorsa yazacaksın. Çünkü söz unutulur, yazı kalır. Yazı daha gider. de. yazabilirse efendim o daha iyi olur. E, zamanı gelir, zamanı gelir. Düşman hücum eder, o zaman mektepler filan tatil olur, herkes cepheye gider, yani yerine göre. Zamanına göre bu iş değişir. Ama kâ kâtirin karşısında eğilmek olmaz, efendim hürriyetinden vazgeçmek olmaz, Müslümana yakışmaz yani. Onun için Allahu Teala Hazretleri bizi bu cihat vazifesini ihmal etmeyenlerden eylesin. Emr-i maruf, meh-i mühker vazifesini ihmal etmeyenlerden eylesin. Dünyanın fani lezzetlerine aldanıp, ah ahirete ahirette kendisinin başına bela olacak vazife ihmallerine düşmeyenlerden eylesin. Şimdi bizim kardeşlerimizle biz zaman zaman konuşuruz, orada diyorlar ki, bizim memleketimiz bunu biliyoruz zaten yapmadığından cezayı hak etti. Yapmamakta da ceza vardır. Yani insanın yapması gereken bir vazifeyi ihmal etmesinde de bir ceza vardır. Ona da ihmali ceza derler. Yani ihmalinden dolayı bir ceza derler. Allah bizim, tabi ibadetlerimiz vardır kabul eylesin namaz kılıyoruz oruç tutuyoruz ramazan geldi mi biz neşe sarıyor memleketimizi ramazanın içinde zekatlar veriliyor sadakalar veriliyor sadakayı fıtırlar veriliyor filan mevsimi geldi mi hadi otobüsler hadi uçaklar lebbey çeke çeke haçlara gidiliyor filan güzel bunlar icraat icraat ibadetlerden icraatlar güzel yaparsa ecir kazanır ama bir de yapılmayan şeyler var yapılmayanlardan ceza var onu düşünen yok yani ben emri maruf i münker vazifesini yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Hiç aldıran yok. Cihat vazifesini yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Hiç düşünen yani hiç yok dersem yanlış olur. Düşünenler vardır da pek bilmiyorlar. Müslümanlığı dar anlıyorlar. Yani sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten ibaret sanıyorlar. Halbuki Müslümanların efendim not karnesinde dersler çoktur. Duvara assan minare boyu olur. Karnenin şeyleri, ders adları minare bayı olur. Şu ders, bu ders, şu ders, bu ders. Hepsinin karşısında bir not olacak. Birisinden zayıf alsan yine geçemezsin sınıfı. Dersler çoktur. Anaya karşı vazife, babaya karşı vazife, hocaya karşı vazife, Allah'a karşı kulluk vazifesi, peygambere karşı ümmetlik vazifesi, efendim, çeşit çeşit vazifeler vardır. Allah, bunun için de zeki olmak lazım. Aptallıkla Müslümanlık yürümez yani. Müslümanın gözü açık, uyanık olması lazım. Neden? Çünkü eğer biz bu dünyadan göçtükten sonra Rabbimizin huzuruna vardığımızda bir azar işitirsek Allah etmesin. Niye şunu böyle yapmadın? Niye bunu böyle yapmadın? İşimiz bitmiştir. Çünkü telafi imkanı yok. Ömür bitti. Yani hiç çaresi yoktur. Onun için bu dünyada gözümüzü açmak zorundayız. Yani Açarsan açarsın. Açmazsan ha sen bilirsin. Açmazsan çok tehlikelere uğrarsın da ahirette saç başıyorlarsın faydası olmaz. Yani bu bir, bir defa olan bir şey olduğundan, geriye dönüşü olmadığından ve hesap sorulduğu zaman da peki düzelteyim deme imkanı olmadığından burada zeki olmak zorundayız. Yani nasıl iki kuruş daha fazla kazanmak için bütün zekamızı kullanıyorsa aslında bütün zekamızı ahireti kurtarmak için kullanmamız lazım. Bak Müslüman olmuş bir Amerikalı kardeşimiz diyor ki Ömer Faruk Abdullah eski zamanın en zeki süper zekaya sahip insanları büyük alimler olmuşlar, müştehitler olmuşlar, imamlar olmuşlar. İmam Kurtubi demişiz, İmam Şatibi demişiz, İmam Buhari demişiz filan böyle yani gitmiş. Büyük zirve yani ulema, çok yüksek kimseler olmuş. Diyor ki onlar bu devirde yaşasaydı ya doktor olurdu ya mühendis olurdu. Yani hep bu tarafa meylediyor. Nerede çok para var o tarafa meylediyor. O eskiden ahireti kazanacak şeylere meyletmişler. Din ilmine meyletmişler. O zaman hem din düzelmiş hem dünya düzelmiş. O zaman daha iyiymişiz. Üç kıtada at oynatmışız. Bütün dünyaya hakim olmuşuz o zaman. Yani o zaman işler geri gitmemiş ki. En büyük zekalar dine yöneldiği zaman ileri gitmişiz. Bütün zekalar dünyaya yöneldiği zaman din de gitmiş, dünyada gitmiş. Çünkü Allah'ın cezası da bu. Yani insan dünyaya daldı mı ahireti elden gider dünyadan da eline bir kâr geçmez. Hadis ile sabittir. Allah bizi aklı başında Müslümanlar eylesin. hatta ma yakulu albi ise teker <gülüyor> zaminden neyse ona etki eder Bu hadisleri atıyorum. Kişi uykudan uyandığı zaman söylediği şeylerin Allah'a en sevgili olanları olanı şudur. Subhanallazi yuhyil ve şeyin Uykudan kalkarken ne diyecekmişiz? Bunu çok severmiş Allah. Yani neymiş bu söz? Subhanallazi merta Ölüleri dirilten Allah'a tesbih ederim. Ölüleri diriltecek ya, başı var ya, ahiret var ya, ölüleri dirilten Allah'a zikri tesbih ederim. Onun şanı her türlü noksandan münezzehtir ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Şimdi bakın bu duanın altında benim aciz kısa aklımla anlayabildiğim kadar bakın efendimiz zaten her şeyinde dua ederdi. Çünkü her an Rabbi ile beraberdi. Günlü hep Rabbi ile beraberdir. Şimdi insan uykudan uyanıyor. Bu neye benziyor? Sanki kıyamet kopmuş da, sanki suğra üşürülmüş de, Bağatü Bader Mevtü olmuş da, sanki insanlar kabirlerinden kalkıyorlar, mahşerlerine gidiyorlar gibi, onu hatırlatıyor bak. İnsan, o uykudan uyanmak. Biz uykudayken hiçbir şeyden haberimiz yok. Hırsız gelir, gider, dolapları açar, çalacağını çalar efendim vesaire. Uyuruz, uyursak. Hiç anlamayabiliriz. Uyandığı zaman anlar insan. Yani bir çeşit ölüm gibidir uyku. İşte ondan kalkışı, ahirete hatırlayarak diyor ki insan, ölüleri dirilten Allah'ın şanı, her türlü noksandan münezzehtir, o her şeye kadirdir. Yani uykudan uyanışında bile ahireti, ahirete imanlı bir perçinleme var. Uykudan uyanırken sanki onu bir kere daha perçinliyor. Bak nasıl şimdi uykudan uyandıysam ahirette de böyle olacak diye aklı o tarafı öyle takviye ederek kalbini, gönlünü, imanını takviye ederek kalkmış oluyor. Allah bunu sever işte. Böyle kulu sever. Böyle yaptığı için böyle duayla kalkan kulu sever. Çünkü Rabbimiz imanlı kullanı seviyor. İmanın alametini sever. Ya Rabbi ben çok günah işledim. Sen beni affet. Senden gayrı affedecek yoktur. Ya Rabbi sen beni affet. Senden gayrı affedecek yok. Bu kul benden başka affedecek olmadığını bildi. Affettim der Allah. Bir kul üç defa Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin dedi. Ey merhametlerin en merhametlisi diye seslendi böyle üç defa. Der ki Allahu Teala rüzgarıyla bu benim en merhametli olduğumu bildi. Evet kulum ne istiyorsan söyle der. Yani de, hadis-i şerif bunlar. Üç defa Ya Erhamer Rahimin. Bunun şuurunu seviyor. Onun için biz de yatarken öyle yatacağız dua ile. Kalkarken böyle kalkacağız dua ile. Sübhanelezi yuhyil merta ve hu ala küllü şeyin. Yemek yerken dua edeceğiz, besmele çekeceğiz. Evden çıkarken Allah'a tevekkül edeceğiz, besmele çekeceğiz. Yarabbi sana güvendim, sana da tevekkül edindim. Sen beni destekle... Tevekkelti alallah ve Allah i umuri illallah. Hadi işe gider akşama bir sürü ecirle, sevapla, nimetle döner Allah korur, hüfteder. Onun için biz de bu şu şuura kendimizi eriştirelim. Her anımızda Rabbimizi böyle, Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği şekilde... Anarak, hatırlayarak, dualarla, şeylerle tesbihlerle sevap kazanalım. İmme ehabbel büyüti <gülüyor> illallahi beytun fihi yetimin mükremin İbn Ömer adam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'a en sevgili gelen ev en sevimli gelen ev çeşitli evler var, herkes oturuyor içinde, apartmanlar var, köşkler var, Efendim saraylar var Lüks daireler var filan. Hangisi en sevimli, en lüks mı? Hayır. Allah'a en sevimli gelen ev, içinde ikram olunan bir yetim olan evdir. Ölmüş, balası ölmüş, kalmış zavallıcık, boynu bükük. Kimsesi yok, sen koruyorsun. Sen koruduğun için Allah da seni seviyor, senin evini seviyor. Senin evin en sevgili ev oluyor. Köşkler saraylar bir tarafa. İn en ahabbe'l a'mali ila Allah taala ta'jil'is li evvelı vaktıha. Ahmed ibn Hanbel'den buyurmuş ki Peygamber Efendimiz amellerin, ibadetlerin, Allah yolunda yapılan işlerin Allah'a en sevgilisi namazı ilk vaktinde hemen vakitlice kılmaktır. Kılmakta da gevşek davranmamak, acele kılmaktır. Ama Acele kılmayı yanlış anlamayın. Yani paldır küldür kılmak manasında değil. Namazın vaktinin evvel vaktinde geciktirmeye fırsat vermeden kılmaya başlamak. Yoksa kılarken tadili erkenle riayet edecek. Usulüyle kılacak. Kılarken acele olma O şeytani bir şeydir. Doğru değildir. Tadili erken ile, teenni ile, şuur ile kılacak namazı ama ilk vaktinde kılacak. Hemen vakti girer girmez kılacak. Bazı tanıdıklarım var. Maşallah. Yani şeyde Tokakta içeri girelim mesela, bakarım namaza durmuşlar. Güzel. Yani ilk vakti, ilk işe vakit girdi, hemen o şu namazı kılayım, kılıyorlar. Evvel vaktinde namaz çok kıymetlidir. Allah indinde makbul. allah Teala Hazretleri namazdan böyle çok büyük bir üstünlük vermiş. Belki siz veya biz anlayamayız. Niye bu namaza böyle bu kadar Allahu Teala Hazretleri önem vermiş yani. Daha bir sürü önemli şeyler var. Sebebi şudur, insanın İyi insan olması şuuruna bağlıdır, şuur, yani akıl, aklıyla ile insan baba olabilir, huyu kötü olursa kıymeti yok, yüzü güzel olabilir, huyu kötü olursa kıymeti yok. Yani, hı -hı olabilir, huyu kötü olursa onun <gülüyor> kıymeti yok. İnsanın iyi insan olması aklıyla, niyeti iledir. Yani iyi niyetli bir insan, iyi insandır, iyi işler yapan. Sanın tamam da iyi niyetli, böyle hashalif bir insan kalması için, devamlı uyanık olması, kontrol altında olması lazım. Demin hani de dedik ya, Müslüman uyanık Müslüman olacak. Peki ben uyanık Müslüman nasıl olayım? İğneli elbise mi giyeyim? Döndüksek sağımdan, solumdan baksın da uyku tutmasın beni, hep uyanık durayım. Uyanık durmanın çaresi nedir? Ha, dinimiz her emri bir çareye bağlamıştır. Bizim dinimiz, her emri pratik bir çareye bağlamıştır. Pratiği vardır, yani bu işin bir tutulacak baş tarafı, başlayacak tarafı vardır. Bizim dinimizde uyanıklığın uyanıklığın çarelerinden birisi namazdır. 5 vakit. Neden? Sabahleyin bir namazla güne başlıyorsun. Rabbını bir hatırlıyorsun. Öğleye doğru biraz işler bilmez. Başın çerzi biraz şey yaptı. Öğle namazı tekrar hatırlatıyor. Öğleden sonra biraz gene bir telaş, melaş filan ikindi tam günün böyle ticaretin hızlı olduğu zaman da tekrar hatırlatıyor. Akşam tekrar hatırlatıyor. Yatma zamanı gelince tekrar hatırlatıyor. Günde 5 kritik zamanda Günün dönüm noktalarında beş defa sen Rabbinin kulu olduğunu hatırlıyorsun, ahiret adamı olduğunu hatırlıyorsun, Rabbinin huzuruna çıkıyorsun, Rabbinin önünde secde ediyorsun e ne yapar bu insanı? Günde beş defa temizler. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, beş vakit namaz insanın önünden, evinin önünden şırıl şırıl akan bir temiz sulu nehir gibidir ve insan beş defa bu suyun içine girip de sanki yıkanıyor gibidir. Bu su suyun içinde böyle günde beş defa yıkanan bir insanın üstünde toz, ter, kir, pas kalır mı diyor. Onun gibi olur yani. Günde beş defa namaz bizi yıkayıp temizleyip manevi bakımdan hakkın yoluna çektiği için, kulluk vazifemizi hatırlattığı için bizim önemli işlerimizden birisidir. Çok önemli işlerimizdendir. Yani namazı kim muntazam kılarsa dinini ayakta tutmuş olur. Çünkü dini ayakta tutmanın pratik reçetesidir namaz. Yani boş bir şey değildir. Allah da onu hikmetle koymuştur. Haşa, haşa. Yani beş defa olması üç olsa filan diyenler oluyor. Öyle şey değil. Yok. Beş olmasının hepsinin sebebi var. Cuma namazının sebebi var, bayram namazının sebebi var. Hepsinin ehemmiyeti var. Namazdan daha önemli, sık ele. Yani ölçüsü daha sık olan bir şey daha vardır. O da çok kıymetlidir. Namazdan daha sık olan şey de o da zikrullah'tır. Zikrullah da Hadis-i şerifler var hakkında. Bir kısmı da zaman zaman geçiyor. Size okuyoruz. Zikrullah en kıymetli ibadet oluyor. Neden? Zikrullah'ın eleği daha sık. Daha ince ele. Daha hassas terazi. Her an Rabbin'le seni bağlantım tutuyor. Yani namazın arasında yine 3 saat, 2 saat, 5 saat bir aralık var. Ama zikrullah seni o aralıkta da şeye bağlı tutuyor. Rabbin'e bağlı tutuyor. Allah, Allah dedikçe dilinle, kalbinle o bağlılık devam ediyor. O da o so <laughs> ne